Woken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Impossible James Arthur radiyonuzdaydı. Impossible'la. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Ne bağırttılar adamı ya günaydın. Hakan bu adamın da sesin yanık ondan hep bağırıyor. E, Bağırttırıyorlar vallahi güzeli oynatırlar çekini söyletirler. Demek ki dünyanın her yerinde böyle. Öyle sesin güzel olunca bağırıyorsun mesela Şemdan şeyden ferah. Ya ne kadar güzel. Bazen hiç gerek yokken sırf sesim güzel ve bağırabiliyorum diye bağırıyorum diyor. Aralara değil mi ne kadar güzel. Top, Rahmetli yok. Michael Jackson da bol olsun. He atardı o da. He atardı i̇şte ne kadar güzel ses. İşte başka türlü atamıyorum diyordu. Almandı o. E, o da Almandı ve Almandı yanımızda. evet. Ya. <gülüyor> Allah, ne oldum değil ne olacağım demediniz mi? bir Alman bence. <gülüyor> ne kadar güzel söyledin vallahi Oktay. Hakikaten. Ne yaptınız? Ne yaptın? Ne yaptın? <gülüyor> bugün sanki özel bir gün de ne bileyim bugün dünya bilmem ne günü de biz sanki... Bugün 22 Nisan'da herhangi bir şey var mı? Benim var bir randevum var ama söylenmez yani dişçi randevum gibi bir randevum var yani. Tahmin ettim randevum ne bileyim ne fahim, fahim tahmin edebilir miyim mi? diş diş doktor rande bunlar yok diye de bir randevum var yani randevulu çalışıyoruz efendim teşekkürler ha, çok heyecanlıyız sen mi sen randevu için? aldın senden bir randevu aldılar ben randevu o çok aldım. önemlidir çünkü görüşmek orada şey yazıyordu randevu verilmez alınır falan randevu vermez alır alırım Benim. alırım yani öyle özel bir gün sanki ama biz bir şeyleri kaçırıyoruz ve bunun mahcubiyeti Biraz güneş yaşayacak. var tepede. Yüksek çözünürlüklü bir hava olacak evet. Değil. ya bugün öğleden evet, hakikaten olunca coşkusunu yaşayacağız. 20 20'yi 20 falan geçeriz benim kabaysam tabii, tabii. Tabii. Yani bugün affedersin olacak. Baharın resmi olarak şehrimize girdiği tarih mi? Çünkü bundan önceki güzel havalar bahar değil de kıştan böyle e, kaçırdığımız güzel günlerdi. Kaçamaktı. Onlar birer kaçamaktı. Bundan kaçamak sonrakiler bu, gerçek bahar. Bunlarsa geleceğe yönelik e, kalıcı bir ilişki gibi düşün. Ama yani. Ama e, Ekim'e kadar falan. Düşün. Valla Ekim'e kadar olursa Ekim'e kadar olmadı. Yapacak bir şey yok. Yani her sene olduğu gibi hüsranla sonuçlanacak. Bir <gülüyor> uzun vadeli ilişki diyoruz o zaman. Ee, ...macera dolu bir... Salı, ee, sabahında ...salı sabahında günün gazeteleri... ...espriler, şakalar falan Bir de işe güce düştük... ...ben hiç gündemle ilgili... Gündem ...ne oluyor, ne zaten bitiyor... Yani ...inanın Twitter'e bile bakamıyorum... ...baktığımda da zaten orada da... ...dükkanla ilgili şeylerle... ...ilgileniyorum, o yüzden... Mesela yakında WWW yerine TTT yapsak ya Baby diyen bakanımız varmış. Ben bunu günler sonra duyuyorum. Vallahi evet biz de onu zaten şey bir başka birinin açıklamasından duyduk. O da galiba biraz şeysiz bir, bir sert bir açıklama yapmış bu lafı edince. Bir yabancı konuğumuz ondan sonra konuğumuz olduğu için şimdi ismini vermek istemiyorum mahcup düşmesin diye. Belki hala ülkemizdedir o bakanımız için. E, ağza gelmeyecek. E, daha doğrusu ağza gelen fakat söylenmeyecek laflardı bu adam galiba. Yabancı olduğundan da söyleyebiliyoruz yarın öbür gün gidecek tabii, diye tabii. biz burada kalacağımız için Söyleyemiyoruz bu kadar diye. Evet, aynen öyle. Ağzımıza gelen başımıza geldi. İsterseniz Oktay Demirciler'imize buradan itibar. Bir sevdiğimiz. yorum yaptım, o da battı. Herkese battı sevgili denizciler. İngiltere krallığı biliyorsunuz. Ee, şu anda ailecek doğum gününü tartışıyor. Daha Dün doğrusu... İngiliz elçiliğinden misafirler vardı dükkanda. Evet. şöyle evet. kutlar gibi de değillerdiler. Vallahi bir baba kızıyla eğlendi. Bir başka e, elçilik geldi, Hazı, yaşanı, o da arkadaşıyla eğlendi. Ben masalarına böyle götürüyorum pastalar, kekler zannediyorum hani krali kraliçenin doğum günü her yerde ay yemeyiz biz falan filan diye böyle. Belki de şeyde elçilikte çok yediler. Abi yok. Ama hiç öyle bir coşku yoktu şimdi Ben bütün garsonlara bizim Ahmet falan şey taktı. Kraliçe maskesi taktı, oynadı falan. Olmadı değil mi? <gülüyor> ya şimdi sen herkesi Gerçi çok bahşiş topladı kraliçe maskesiyle oynayınca. Türkiye gibi düşünüyorsun da yani her şeyi e, ev gibi düşünmeye ya. Yani mesela nasıldır Türkiye'de bir şey kutlanacağı zaman veya bir Türkiye şey yaşanacağı zaman. Türkiye benim sevdam Oktay. Tür... Onu biliyorum işte o yüzden diyorum. Yani ne, ne yapılır? Dış temsilciliklerde ve Lefkoşa'da aynı anda. Aynı anda. Aynı, aynı, da, da, aynı da, anda. Aynı, aynı da, anda mutlanır. Ama İngiltere'de öyle bir şey yok. Niye? At the same time diye bir kalıp var İngilizlerin. At the Bak, same time. Bak ne güzel. Aslında. Şimdi normalde sevgili dinleyiciler. O da, da, yani. <gülüyor> o da <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> biraz kafamı karıştırdı yani dur. Oktay şimdi <gülüyor> aldı götürüyor. Bizde İngilizce olmasa? Ne dese <gülüyor> ha, ha ha diyeceğiz. Dedi. Ama adam İngilizce biliyor. At the i̇şte same time. oldu? Aynı anda. Demek ki dil öğrenmek... Sizi kandırılmanıza da izin vermeyelim. İzin vermiyor tabii canım. Yani aynı anda diye bir şey niye çıktı o zaman? Böyle kaldım işte ben. <gülüyor> Şu anda böyle kaldım. <gülüyor> Ama bir taraftan diğer... E, at the same time... Diğer e, alanda araştırmalar da devam ediyor. Hay bir dakika. At the same time e, kapsamında şey yok muydu ya? Avustralya'nın tarihteki en kutlu günlerinden bir tanesi kraliçin doğum günü değil miydi Ofan O da tatil olduğu için adamların şeyi yok. Bizde de mesela e, öyle tatil olan günlerde herkese bir coşku geliyor ya. Doğru. Onu da yani öyle düşün. Çok bir ayıp de... oldu kraliçeyi. Ya da 88 yıldır kutluyoruz artık yani. Hmm. dediler İngiliz. Ya o da olabilir ya. 50 yıldır yani bir, süre, bir süre sonra da insanın tabii Kraliçe ki o ilk... benim... Benim duyduğum kadarıyla olmuyor. kraliçe de istemiyor. Küçük bir pasta istiyorum diyor. Bir de bu Dokun sene bir poz vermiş. Gördünüz mü onu? Hayır. Doğum günü pozu diye bir poz vermiş. Selfie tipi mi? Ee, selfie tipi de kraliçe selfie çekemez. Kraliyet Çıkmıyor. selfiecisi var. Tam var kraliçe tabi. gibi durup kol mesafesinden Kraliçenin çıkıyor. arkasında böyle saklanıp sanki kraliçe çekmiş gibicesine. Bir o fotoğrafı var. Gülen bir fotoğraf. Bu Çiziklikle güldü. En son 1987'de e, bir gülümsemişti. O da Diana düğününde. Dayana'nın düğününde miydi yoksa şeyde miydi şeyin doğumunda mıydı? Ha William evet William'ın doğumunda. William'ın herinin doğumunda öyle bir şey. Öyle hatırlıyorum. Hmm, bir, bir o fotoğrafı var. Bir de küçük bir pasta. Hmm. Limonlu. Limon. Ay çok sever o. Limonlu pastayı çok seviyorum. Çok seviyorum. Eşkili, Eşkili seviyorum. içimi rahattı Ferah. Bir, bir freşlik oluyor dedi. Zaten küçücük yiyorum ben demiş. He? Küçücük yiyorum demiş yani. Az az yiyoruz ya az az. Küçükler alsalardı o zaman. <gülüyor> o da pasta gibi olmuyor. Neyse bu tartışmalar devam ede dursun. Bir diğer e, alanda da aynı anda e, Prens George'un e, kaç George puan? Prens George Prens George kim ya? Prince Kraliyet işte. ailesinde Prens George. İki Ne iki numarası ya? Bir numara Charles. Charles'ın torunu işte. Ha torun George. Tabii evet. George yani. e, Kaç puan aldı? Analiz edilmiş. Yüz ne? güzelliğinde. LGS'den diyecektim. Neyse değilmiş. Yüz, yüz güzelliği. Yüz e güzelli, Yüzü güzele doyulur da Oktay huyu güzele. Huyu güzelliğinden kaç almış? Onu söyle bakalım. Valla <gülüyor> şu, şu anda... Neziklerim <gülüyor> mi? <gülüyor> Vallahi bir billahi Kaldıramıyorum kollarımı Yüzün 17 belirgin Avustralya'dalar hala biliyorsunuz Hı -hı. kendileri 3 tane süt dişi çıktı e, Belli olmuş Bebe George Biraz George'un evet e, Yüzün 17 belirgin noktası simetrisi ve e, pro, pro, proporsiyonu hesaplanmış Proporsiyon mu? Küçücük çocuğa proporsiyon denir mi ya? Abi kraliyet ailesinde şeydir Bu şey için de Charles için de hesaplanmıştı Hı -hı. Şey Ve rakamlar de... gizlendi <gülüyor> Prince Charles'ın proporsiyonları hep gizlendi e, Şey için de William için de hesaplandı Korkunç ha. rakamlar altın oranından çok çok uzak rakamlar George güzel puan almış Kaç? Güzel bebek deniyor 10 üzerinden 5.5 Bayağı iyi yani biraz ya benrialiyet de... bebeği için mi yuvarladılar yukarı 5.5'i? Bir... Ben bir gördüm şey, yuvarlanmış hiç. bir rakam Yok. Ya yok, yok, yok ya biraz toraman zaten. Genetik olan bir şey var ya şimdi diğer Dede muanları Charles da söyleyeceğim ben yani. size. Aha. Orada bir e, bilimsel olarak ispatlanmış olacak. Babası da çok güzel değil şimdi yalan söylemeyelim yani. Babasından güzel. Doğru. Babasından güzel. Babasının Babası da benim annesinden çok E dedesi, dedesiyle bak dedesinin puanını da söyleyeceğim. Ebu dedesi. Dedesinin, <gülüyor> dedesinin puanını, puanı bütün İngiltere ortalamasını düşürüyor. Ee, bir mi? Şimdi Prens bir, Willi, William'ın bebekliği e, yine aynı firma, aynı değişkenlerle bir ortalama almış. George'un 5,5 aldığı bu şeyde çalışmada Prensville'in 5.07 almış. Hı -hı. O da aslında güzel ama e, Prince Charles da anca toparlanıyor nesil demek ki. Prince Charles aynı şekilde bebekliğinde incelenmiş 0.97. İşte. Pardon da bu şirket 30 senedir bunu mu yapıyor ya? Tabii Topos başka iş yok. Proposyondan Vallahi. karakter analizi. 30 senede bir bekliyor 2 gram şey anlatıyorlar ya. Yani. Peki neymiş o propozisyonlar? Biz de hesaplayalım. Yani oraya gidecek durumumuz yok. Kendi yani vardır yok. Ben sana ancak e, firmanın ismini ve fatura bilgilerini verebilirim. Hangi daireye bağlıymış <gülüyor> vergi dairesine? İsterseniz Bellburn, onları verir. Merkez. <gülüyor> Ana Face diye bir e, internet sitesi tarafından analiz ediliyormuş. Tabii ki bu internet sitesi bu şirketin görünen kısmı. Binlerce başka uygulaması da var sevgili dinleyiciler. Hepinize e, hayırlı işler Bir diliyoruz. yaptıralım isterseniz. Ben atlasan en az 8-9 alacağını düşünüyorum o konuda. Ben gerekirse bastırsın ona tamamlarsın. yani Hayır. Yani senin için garanti veremem. 3-4 falan ama. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo turası modar sabahlardan hepinize bir kez daha günaydın 22 Nisan 2014 Salı sabahında sizlerle sevgili dinleyiciler ve bir önemli gelişmemiz var programın işleyişi ile ilgili normalde biz sabahları e, granül kahve içiyoruz büyük kupalardan evet, bu evet. sabah e, bir takım yokluklardan. ...dolayı Türk kahvesiyle stüdyoya girdik... ...bu da sohbete bir ayrı hava verecek gibi... Bir ...ayrı bir ayağa katacak... ...ayrı bir lezzet... ...bu aroma tabii... E, ...sohbete de ...ziyade olsun Faiz... ...tabii en son ziyade olsun... Ee, ...kapatıyor muyuz? Ee, Ondan, ...bakan var mı? <gülüyor> ...onda mı kapatıyoruz... Yok kapatıyoruz program içerisinde de tabii faal köşesi muhakkak olmazsa olmazlarımızda. Elini kapat. Ege bakmıyor. Yalnız Ege bakmadan. En azından höpürde evet, evet ama vallahi. yayında. Tekrar bir şey diyeceğim de bu Grenyu kahveydi. Höpürdetere geçiyor bu bu dediğin Benim Ege. Benim dudak yapım öyle. Höpürdetmeye <gülüyor> yani müsait. Ergun onu içerken de öpürdütüyor musun? Höpürdetiyorum. <gülüyor> bu da <Ulan> çok çorba... oldu. <gülüyor> İftirdin mi? Çorba yapılmıyor galiba. Hiç <gülüyor> ondan evde bilgi de söylüyordu geçen. Vallahi. Sıca... Beyaz Saray'a yerleşen ilk dik Tiki tilki mi? mi? Tilki, tilki evet. Ha, ben de Beyaz sıraya yerleşen ilk tiki diye. <gülüyor> Yok, Herhalde o, dedim çok oldu da. şeyin arkadaşları. Bu arada nasıl coşkuyla kutlamışlar Paskalya adına. Evet ya gördüm. Aa doğru bahçede yumurta aramalar falan. Yok <gülüyor> Yo, vallahi yumurtalı değil böyle öpüşmeli kokuşmalı falan. Ee, balkondan hitap ederken. Akşam evet. da yumurta demiş. <gülüyor> Tabi ama o evet. en büyük şeylerden biri Neşvelerden biri değil mi Tabi. Evet, Tokuşturmadan evet, olmuyor Yumurtalar Başkanı korumakla görevli gizli servis ajanlarının kabusu oldu Tilki ee, Baya tuzak kurmuşlar Tilki ne yapacak ya. şeye ya başkanı Yani tilkinin işi gücü Bahçesi büyük ya Tamam Neyin havasını atıyor Bahçe onun bahçesi değil ki Beyaz Saray'ın bahçesi Beyaz Saray'ın sen, sahibi olmaz. Herkes karıştırıyor işte. Herkes kiracı gibi düşünmesi lazım. Tilkini, tilki'ye mi ediyorsun bu lafları? Yok ben abi, şey, Beyaz Saray'dakileri ediyorum lafı valla. Açık seçik hiç lafımı da esirgemeden söylüyorum yani. Bir de şey yayınlamışlar. Beyaz Saray'da kaçak olarak yaşayan bu tilki falan diye böyle bir bülten yayınlamışlar. Görüldü ya. Yani. Tilki'de kuduz var mıdır? Her türlü musibet vardır. Hayınlık. Hiçbir şey yok tilki'de ne olacak? Tilki. İğrenç bir sesi olduğunu biliyoruz. O da sesi dediğin o küçük şeyden işte yani e, gırtlak yapısından Değil nasıl senin ne dudak yapıyor küçük yapı hayvanlar var ne sese mesela bülbül çok teşekkür ediyorum verdiğin örnekler Ben hani nasıl senin dudak yapın şey değil... ...onun da gırtlak yapısı müsait değil. O da isterdi daha havalı Köpek daha... Köpek gibi havlasın o zaman Mani, illa özgün bir ses çıkarmasına gerek yok ya ki. Ya yok tilkinin özelliği kendini sevdirmiyor ya. Evet. O evet, yüzden evet, biraz ha. kendini Halb sevdirse... Tam sevilecek hayvan. Halb Bence de çok... Kaç defa otu da gördüm tilki. Evet. Hep şey böyle... ...magazin basınından kaçar gibi bir hali var. Bir kaçıyor yani. O da galiba e, insanların getirdiği bir şey mi? Duran tilki görmedim ya. Kuyruğu falan tam sevilecek hayvan değil mi tilki ya? Evet çok Kürk, güzel. Yani kür de Niye diyorlar zaten? Kürkün şüphesiz değerli mi değerli, hay, hay, değerli dediğim hadi sevilcek bir hayvan olduğundan kürkü değerli. Kürt, o da değerli. doğru. Yani. Ee, geçen sene bu şeyde Beyaz Saray'da kepenk ka kapatma krizi olmuştu ya bütün evet. çalışanlar. Kepen, kepenk kapatma. Çalışanları evlerine göndermişti. <gülüyor> Mecburi izin. O sırada bu tilki e, alarm sistemini çalıştırmış. E, o, o zamandan aynı beri mi? aynı tilki o zamandan beri. Dadandı o zaman ama bunun şeyi küçük kız alıştırdı. Bunların küçük kız sürekli yemekleri koyuyor dışarıya. Yemekleri koyuyor tabii yani. Kuşlar yesin babacım. Kuş e, beyaz Saray'ın lezzetine alışan da ondan ayrı. Köşkte Vallahi var mıdır ya. acaba Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde? TİLKİ Hı hı. Vallahi zararlı değil de böyle değişik mesela Ot'un ormanlarında olduğunu Bak, biliyoruz. Bizim sitede de zaman zaman gayet güzel görüyoruz. Değişik gibi. hayvanlar olduğunu biliyoruz da. Köşkün... bizde işte, biz hani kirpi bahçesinde... görüyoruz, tilki görüyoruz. Var bizde de var. O vardır yani. Niye Köşkün olmasın? Şimdi bahçesinde bin bir türlü kuş olduğundan eminim de. Çok büyük çünkü. Evet. Ama kuş. şey yani, yani ki... kuş bir yerden gelir de uçmak suretiyle tilkinin bir yerden gelir Tilki bir de zamanda orada kaldıysa çıkamamıştır. Öyle bir sıkıntı. Bir var. de öyle kapalı alan fobisi. Köşk'te mi? Hı hı. hı, -hı. Ee, valla e, seferber olmuş yani bu sadece yakın korumaları seferber değil bütün dediğin, ajanlar majanlar gizli servis ajanları şu anda tek işi bu tilkiyi yakalamak güvenlik gibi bir sebepten dolayı hayvanı vur, vur emri falan gibi bir şey mi yoksa yani, bir, yakalayıp bunu şey yapacağız Valla vur emri çıktı mı bilmiyorum ama şey var biliyorsunuz Beyaz Saray'ın bahçesinde ben ondan da biraz hassasiyet gösterildiğini düşünüyorum Michelle Obama'nın organik ürünler yetiştirdiği bahçesi var Oraya da yani, da domateslerin altına işiyormuş sürekli Pislik o, ne yapacak yani? mest oluyormuş. Organik ya. Bir daha nereden bulacağız organik tilki çişi? Olur mu canım? O tür hayvanların e, şeyi hiç gelmiyor. Kuruttu kaç kök kuruttu. Ondan ben sana söyleyeyim. Michelle Obama'nın şeyini Sinirin. aldığı sinirini almış. O ben sana söyleyeyim. Hiç şansı yok. Buna bir isim takmadılarsa bu tilkiye vurum bir çıkmıştır gizliden. E evet, çünkü isim koyduk ama sonra yani böyle bir rahat değil beyaz sarayın bahçesinde de öyle istediğin gibi şey yapamaz. İsim yok yani. Öyle. Beyaz sarayın bahçesi büyük mü? Ben görmedim Büy orayı. Hep Büy filmlerden. Büy yani Bizim isim köşk büyük. kadar büyük ormanı var mı orada? Var. Onun? Ha, var. Hep öndeki bahçeyi görürüz. Esas arka bahçe. Tabii tabi bir buçuk katı. Onun yan tarafı da var ey geçim. Çok güzel. Orada zaten güzel hmm. güneş alıyor. Tarımı orada yapıyor. Rahmetli. Ee, Nensireygun da Nensireygun rahmetli mi bu arada? Yok, yok galiba. Nensireygun ilk başlattı. Birisi gömeceğim diye açıklaması vardı. Ki gömer bence. Tekrar geleceğim diye de bir açıklaması var. Nereye falan diye de kimse bir şey yapmadı. <gülüyor> en sonu açıklamasını. Öyle bir şey. 7.3 hektar. Teşekkürler. Vallahi gayet güzelmiş ya. Valla affedersin de. O zaman iki de gitti. olur. Yaban domuzu da olur orada. Tilkiye zarar vermeden yakalanması için e, kurulan tuzaklar işe yaramadı. Neden? Çünkü tilki tilkiye kurnazdır. kuruyorsun. Evet, tilkiye kuruyorsun. Tilki yakalanmaz. Ki. Aslında tilki kurnaz falan diyorsun da Kurnaz da çok şey değil. Ben solo testte nasıl hatırlıyorum? 4 o, bırakıyor yani. Dört bırakıyor? Üç mi bırakıyor? Tilki öyle çok şey değil. Ama yani. başarılı bir hayvan söyle fair bana. Madem solo testten gidiyorsun. Yani. Ya solo testte başarılı. Başarılı oldu. bir hayvan. O yani hayvan statüsünde hayvanlar. Ben hayvan sayılıyorsam ben bir noktadan sonra baya iyi çözüyordum yani. Şu demişti, sen yani. bir, hayvan olduğuna göre, bir şey soracağım, <gülüyor> sen de solo test alabildiniz bir, bir yerde? Solo test yok ya, kalmadı galiba. Ya ben bir yerde gördümdü. Ben en son Amasra'da gördüm, almadığıma da pişman oldum. Amasra'da bir oyuncak, biliyorsunuz benim oyuncakçı gezme şeyim vardır, bir zevkim var. Bir hobim var, o da oyuncakçı gezme. Oyuncakçı gezme Valla onu var. gidip bir alalım, piyasadaki tüm solo testleri toplarsak. Almadım, sonra da pişman oldum. Şu aralar yok yani, bir rengi değişmiş, bir şey olmuş. O ne eski olmuş? tadı yok yani, eski böyle sarı. Sen mavi kutu, sarı... O piyon kişiydi. diyorsun değil Hayır, mi? Hayır canım kırmızı kutu ben de sarı piyon hatırlıyorum. İki klasmış benimki mavi kutuydu. Mavi kutu sarı piyon diye geçer. Ben orada da en fazla iki oldu hiç bilgin olamadım. Neyse canım geçmiş gün artık onun üzerine de Bil çok fazla da gitmemek bilgin lazım bilgin yani. Bilgin olmak için zaten dört tane dil bilmen gerekiyor abi. Bir de bu arada sol test... Daha önce konuşmuş muyduk bunu bilmiyorum da sol testteki kurnazın tipi... Hakikaten böyle hepsinde böyle bir sempatiklik var. Kurnaz'a böyle bıyıklı bir müteahhit gibi bir adam koymuş. Bir Sanki hayınlık var hayınlık. Şey yapacak yani paraları vuracak şekilde bir kurnazlıktan bahsediliyorlar. Para dediğinde çok güzel bir konuya e, kanca attın. E, tehdit ediyor hayatımızı Önce tehdit ediyor e, paralar. Hayatımızı tehdit ediyor. Ne çok bir Hakikaten mi? bir daha ben ne para sayarım ne elimi sürerim. Ne elinizi sürdürürüm. E, Amerikalı uzmanlar 80 adet kağıt paranın üzerindeki DNA'ları inceledi. Ki biliyorsunuz her dokandığımız şey DNA'mız DNA'mızı bulaştırıyoruz, bulaştırıyoruz. bulaştırıyoruz ben o kapı kollarını gördüm nasıl herkes bulaştırmış DNA'larını ee, incelediler inceleme sırasında 3000 çeşit affedersiniz pisliğe rastladılar bu, bu, bu pislikler aknesinden zatürresine e, affedersiniz e, gıda zehirlenmesinden e, diarisine kadar çok çeşitli alanlarda e, peklikten tu tutun e, affedersiniz e, şey ne e, demiştik yeterli onu, zaten hepsini saydım faiz. hepsini sayacağım daha da sayacağım sabah sabah canınızı sıkacağım e, uzmanlar e, mikroplar banknotlar üzerinde ürüyor e, para kişilere mutluluk getirmiyor daha çok ne getiriyor? rahatsızlık rahatsızlık getiriyor evet sağlığımızı alıyor Lütfen. bu arada şey yapsalar yani şu paraları kredi kartlarında öyle bir şey var mı onu bilmiyorum hep kendi tutuyorsun kredi kartını değil boyununu. canım ben bir sürü adamın eline veriyoruz ha, doğru diye. veriyorsun o kendi takıyor makine. ama şu paralar mesela hani sigaraları yapıyorlar ya şey ne derler e, mikrop yaklaşmayacak böcek yaklaşmayacak şekilde zehir koyuyorlar ya şey o ne? paranın da bin tane şeyi var muamelesi mi var? Maddesi var üstünde. Yok ya, ona yakışır. Oraya da böyle bir mikrop, mikrop... şeyi, yap yapıcı bir şey koysalar. Ha, koysunlar tabii yani ki. Yani mürekkebine mi katarlar, şey mi katarlar? Nasıl bunlar banknot halinde durmuyorlar mı? Deste halinde. Tabii ya, de onun de üstüne filitlisi. bir Durumu olanın deste halinde duran duruyordur yani durumu olan. Ne dedi bu çocuk? Fritlesin dedi. Frit. Flit, flit, kilit. Yani işte pist, he diye. bu şey altta şeyi var. Larpa'da filitçi Bu olarak çalışıyorum. En çok ıı, şeyi pisliği içeren banknot şeyi söylenmiş mi? On hmm. mu, 20 mi? Yirmi dedi. 10-20'dir. Ya 200 200 lira ile oynayan mu? adam gene beylin yıkıyordur. Bir şey yapıyordur. yani Esas onların erkilliğiymiş. Valla bir 5 liraları mı? <gülüyor> Türkiye'de 5 liraları mı çok bastılar yoksa 5 lira daha mı çok elden ele dolaşıyor? 5 liralar en yıpranmış. 20-20. 5 -20. lira şey değil. Beş yok liraya, ya 5 liralarda da böyle şey var abi. 5 lira neden biliyor musun? Ona daha çok... Daha işte. mı çok dolaşımda? 5 liranın şey kıtısı cüzdana koysam mı koymasam mı koymayacak diye düştüldüğü şey için. Diye, onu hep oraya buraya sıkıştırıyoruz. Yani şey oluyor affedersin işte atıyorum gittik orada bir şeye park ettin. Para vereceksin kaç lira 5 hop onu hızlıca yapacağız. Bir bahşişleri çabuk. böyle katlayarak verme alışkanlığı olduğundan. Kaç lira şey. sanki anlaşılmıyor. O 5 liralar cüzdana girmeye o değmez. O 50 lira. Cüzdana konmadığı için mi öyle? Maalesef. Evet. Oraya öyle. buraya sıkışıyoruz. Ama en pis olanlar 20 liralar. Onlar var ya yere bakan yürek yakan o 20 liralar var ya. Cüzdana mı koysan cebe mi koysan? Cüzdana koysan iki tane varsa koersin. bir tanesi cüzdana bir tanesi cebe. Yalnız 20 liraların da bazısı bakımlı çok bakımlı ya. Bakımlı çok 20 lira bakımlı her 20 zaman. Kendine bakan yani. 20 lira tabii ki. 5, 5 lira da o kadar bakımlı 5 lira görmedim ben, ben ama. De. Gördüğüm zaman zaten şey oluyorsun hani. bunu havan kime diyorsun ha, yani, yani? Ayırayım da diyorsun lan ayırsan ne yani ne olacak ne yapacak lan diye kendime diyorum bu arada kusura bakmayın yani tabii yanlış anlamayın. Lan diyorum niye ayırıyorsun diyorum. Vergisin yani, diyorum ya aktive et diyorum ya tedavile sok diyorum bir sokuyorum onu tedavile kendine geliyor çok büyük konuşmak istemiyorum ama e, kağıt 5 lira yerine 5 tane demir 1 lirayı ben her zaman ter yani büyük konuşmak istemiyorum ama ha. her zaman tercih ederim hele bantlandıysa mesela Bantlandıysa tiksiniyorum. Pardon. Evet ya Se ben de. Sevmiyor musun? <gülüyor> sevmiyorum Oktay ben de sevmiyorum ya. <gülüyor> Dün elim ayağıma dolaştı. Hepsini bantlamışlar. <gülüyor> Bana soru çekiyorum çekiyorum. Diye sinir içinde kaldım. Ben onun son halini gördüm. Önceki Hı -hı. gün... E dükkanımızdaki kasamızın sonuna gördüm. Orada hakikaten böyle şey şey koymuşlar. Teşek teşek gibi. kolay olsun diye. 10 dom, lira... dom kurşunu gibi duruyor. <gülüyor> 10 lira 10 lira koymuşlar. Bir hoşuma gitti benim kasayı kapatacağım. Sevmediniz mi siz? Sen onu patlatıp para üstü vermeye çalış. Nasıl Ha Öyle bir şey Kafanda var. bekleyen Ahmet varken yüzünde de kraliçe maskesiyle. Asap bozucu bir şey. <gülüyor> o zaman isterseniz o kadar tilki dedikten sonra ...Foxus diye bir grup var mı? Ya Ben Aa, size Foxus çalmadan önce hoş. bir şey sorabilir miyim? Yani Türkçemize bir kelime kazandıralım... ...bir kullanım şekli. Ee, hoşuma gitti bir yerde duydum. Ee, yanlışlıkla söylendi ama çok da bence güzel. Buyurun. Mesela diyelim ki biri kahve içiyor... ...kahvesini kenara koymuş... Ama artık soğumuş hani dökeceksin bunu. Ama kimin olduğunu da bilmiyorsun. Biz devam ediyor mu anlamında ki biz de biliyorsunuz müşteriler var devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> dökeyim mi denir Faiz Konya'da? Ha, yani tekrar mı? koyayım mı denmez de çay ve kahve için dökeyim mi derler. Şöyle bir kalıp nasıl? Mu? Aktif mi? Ya Mesela soruyoruz. Kahve aktif mi? İstersen, e, istersen arkadaşlarımız bulunduğun ortamları gözden geçir. Güzel değil mi ya? Aktif mi? Güzel değil mi? Ben o... sana biraz dışarıda anlatayım onu Fahir. Gel bak. Neden olmayacağını anlatsın. Modern Sabahlar... Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülsiz Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın. Walk Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da hediye nereden veririz Zavuz? Tabii ki Modern Sabahlar Walk Walk yemeği veriyor size. Çünkü Modern Sabahları Walk Walk sunuyor. Yoksa biz kendi başımıza sunamaz mıyız? Elbette ki. Yıllarca sunduk. Ama lezzetli, lezzetli sunamadık. sunamadık. Aç sunulur mu? Sunulmaz. Bu sabahki yarışmamız az önceki saati kapatırken ortaya çıktı. Ee, Fahir Öğüncü'n tedavili sokmaya çalıştı. kahve erisizlik. aktif mi? Efendim bu aktif mi alayım mı? ...sorusundan yola çıkarak... ...neyin aktif olmasını isterseniz... <gülüyor> <gülüyor> ...sohbetlerimizde... ...size batar rahatsız eden... ...veya... ...kelimeler, ifadeler... ...kullanılmasından haz ettiğiniz ifadelerden... ...yani haz batanlar ettiğiniz... da olabilir... ...batmayanlar da olabilir... Evet. ...bu çok hoşuma gidiyor diyenler de olabilir... ...illa her şeyi olumsuz yapacağız diye evet, bir şey yok... ...sabah şey... sabah insanlara biraz da umut verelim yani... Evet, ...biraz umut, biraz şey için... Ee, ...ne için... Ee... İşte bak mesela bir kelime lazım oraya. Oraya evet her Güzel şeyde kullanabilirsiniz. Şeyde, şeyde kullanabil şeyden bir başka, şeyden bir, kelime başka bir kelime lazım. Biraz motivasyon için mesela. Evet e, sevgili Oktay hemen onu Twitter'a yazıyorsun. Ben Twitter'a yazıyorum. Ee, yalnız kendi aramızda da tabii e, ilk başta herkes yakın çevresinden düşünecek diye düşünüyor. Evet için. zaten stüdyoda gerilim oldu sevgili dinleyiciler. Gerilim oldu. Ben şu anda size yansıtmamaya çalışıyorum ama oldu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İrem Er. Evet teşekkürler. <gülüyor> yeni... adım, her sabah odun ya, kestikten sonra bizi arıyorsun evet, yani ıkıl, ıkıl, böyle. <gülüyor> Aslında bu aradım da sanki isteksiz aramışım gibi hissediliyor sanırım ama gayet böyle bir heyecan. Arzulu yani. istemeden insan bu şeyi arar, arar mı ya aramaz? Evet. Tabii, Biz tabii. biliyoruz istediğinizi. Evet. Buyun efendim tabii. sizi tabii. eden Buyurun. kalıp hangisi? kalıp mı söylememiz lazım? Yok başka Senin... bir şey de söyleyebilirsiniz. Blok, blok olarak söyleyin. <gülüyor> ne söyleyeceksiniz? Siz <gülüyor> söylemelisiniz. evet geçen gün e, maruz kaldım. Durum çok rahatsız etmişti mesela Fahir Bey tarafından. Ya içinize oturmuş ya şu Monica Belüç meselesi mi? Evet bu bu hiç hoş bir şey mi ya? O kalıp değil ama siz bir başka <gülüyor> yarışmada da bu cevabı verdiniz. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> yani hani Şimdi sizin bu de... gülüştü. <gülüyor> o kadar gülecek şey varken yani Şimdi yani... İrem bugünkü konumuz da o değil yani mesela onu Mesela şey yapsak <gülüyor> e, güldü, Karşıdaki güldüğün zaman rahatsız <gülüyor> olduğunuz <gülüyor> anılarınız diye bir şey yapsak mesela Onu orada tekrar şimdi alacağız Torun ama <gülüyor> Bu bir kalıp değil yani Torun torbaya karışacaktınız ben hala Torun torba dediniz Mesela şimdi siz güldünüz biz rahatsız olduk Bozulmuş ama yani. hiç söylemiyoruz çünkü konu o değil evet şey, tamam ben Twitter'da demenize takılıyorum ya yani. yani, evet, Twitter ama bir Twitter Yıl olmuş 2014 yani hoş değil hala bundan espri Okulun yapmaya şey çalışmak <gülüyor> çok, sağ çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim <gülüyor> senin <Evet>. yüzünden <gülüyor> faiz, en sempatik esprimize bile ters ters Daha ama anladım. yani ne yani yapayım bir, ona ne desek herkesin bir şey, bir şey olduğu galiba şimdi twitter'da yazdık konuşmalarda sohbetlerde sevdiğiniz ya da sevmediğiniz diye ama genelde akla da mi geliyor bu durumda bilmiyorum şöyle Benim bir şey oluyor. var ha. mesela biri bir konuşurken bir konuda o değildi diye bambaşka bir konuya geçmesi karşısındakine yani o bir, zaten herkesin şey rahatsız olduğu galiba bir ifade evet, bu. Evet konu değiştirme. Lafı. Ya o değil de. Esas falan. ya da aynı yani. şeyde. Esas Böyle o değil de. Esas, esas yine bir bağlantısı var gibi. karşıdakinin konuşmasıyla. esas Yani onu pekiştiren bir şey de olabilir. O değil de tam alakasız yani bir konuya şey geçme bir hakkını veriyor sanırım. Bir de bu laflardan birini çok beğendiğin zaman hı hı. bütün zihnin cümleleri o lafa göre kurmaya başlıyor örneklendirirseniz daha yani da mutlu mesela, O değil de diye bir laf birinden duydun. Aa ne güzel benim anlattığım şeyi kesip kendi anlattığını anlattı diye düşününce sen de birisiyle bir sohbet ederken lafa orası... o değil de diye başlamayı böyle şey görüyorsun. Yani. Ve adeta bir virüs gibi bir anda hızlı bir şekilde. Son iki haftada benim sende fark ettiğim evet, bir şey var. Evet şimdi bir de stüdyoda tam yarışmaya girmeden önce Oktay ben sen de iki haftadır bir şey fark ettim dedi. Fahir acaba bu mu diye o da çünkü başka bir şey fark etmiş kağıtlara yazarak efendim. Ege'den saklayarak Ege itici tavırları listesi bari bir defteriniz olsun da orada şey yapın. Yani. O defteri bize <gülüyor> yazıyoruz zaten canım ama gün sonu temize çekiyoruz hepimizi dedi. Aylık olarak da bir primiz. Yani rapor beni ediyoruz. rahatsız etmiyor bu senin e, ha, Sadece fark da. ettin. E. Fark ettim ama e, şey yapabilir. Dinleyicimizi bekletmeyelim, sonra söyleyeyim. Var mı dinleyicimiz? Günaydın efendim. Günaydın, Kaan, ben. Kaan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kaan Bey umarım bu oktaya batan lafı size karşı kullanmıyorum. Dur kusura bakmayın. Bir uyarı da almadım. <gülüyor> Buyurun Kaan Bey dinliyoruz sizi. Ya o kısmı kaçırdım bağlanırken. E, radyoyu kapatmak zorunda kaldım pek ne, ne kadar düşüncelisin. Daha sonra kötüler yaşarız. Daha sonra Oktay söyleyeceğiz zaten Kaan şey Bey. Ya, ben Oktay Bey'i çok seviyorum. Ay çok teşekkür ederiz Kaan zaten Bey. Zaten Oktay'a hakti seviyor. Beni sevmiyor. Mağdur <gülüyor> olan <gülüyor> Ege arada süpürdünüz. <gülüyor> sevilen Sevinizin Oktay. Bana hiçbir tam, bu nasıl bir mağduriyet edebiyatı? Çok iyi Sürekli kullanmaya başlıyor. Vallahi oylar, ya. oyları topluyor mağdur, Aynen, mağdur. Mağdur, mağdur, mağdur nereye var. kadar ya? Kaan e, Bey buyurun konu konu sizsiniz Ege değil. Bu kadar bu kadar kişinin Önünde üç tane erkeği nasıl sevdiğimi anlatmak zorunda bırakmayın lütfen beni. Çok teşekkür ben, ederiz. Efendim. Estağfurullah. Demek. Biz de sizi Peki. çok seviyoruz. Yani <gülüyor> Kame, konu her zamanki gibi sizsiniz, ben değilim. Buyurun. <gülüyor> Peki efendim. Yeni bir e, şey çıktı, bu hani o değil de lafı da yeterince gıcık ama yeni çıkan laf tam ne istiyorsun? Bilmiyorum sizin çok arkadaş. Aaa hiç var. gelmedi bize o ya, buralara gelmedi Yok. galiba. Benim tam galiba. istiyorsun o mu, tam şey olarak de, ne istiyorsun evet. mu? Yani kalıp olarak. Yok Vedat Özdemir oldu icad etti bunu takip ediyor musunuz bilmiyorum bir şey mizah e, giyiyor diyerek şey yapmak istemem ama çok iyi bir yazar. Hı -hı. Şimdi Uykusuz onun iki yazar arasında çıktı. Şimdi insanlara bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Sen tam ne istiyorsun onu söyle falan diyorlar. Bu tam ne acayip böyle şey yapıyor. hani böyle bütün muhabbeti kesiyor. E ee, direkt böyle istediğin şeyi anlatmaya. Yani uzatma, anlatmaya uzatma mı? Uçur. Uzatma der gibi evet, uzatma bir şey uçur. değil mi? Kısa kes. Kısa kes. E, özet geç bu, gibi. Eskisinin Kankin özet geçi gibi. Aynen öyle. Tam ne istiyorsun. Lafı. Beni acayip izletiyor. Direkt saldırıp diye söyler. Peki efendim, kaydettik buraya. Bundan Ama sonra saldırmayın Kaan Bey. Yakışmaz. <gülüyor> Duya, duyar <gülüyor> duymaz kulaklarımız kesilecek bu lafa. Efendim, çok teşekkür ulaştık size. E, en iyi Çoktay benim iki haftadır kullandığım laf. Vallahi ben de söyle Twitter'dan da akıyor. Ege'nin lafları şu anda önde gidiyor gibi Twitter'dan ee, ama benim dikkatimi çeken ne derler? Ben yani, mi diyorum ne derler? Abi o kadar çok söylüyorsun ki bir de böyle hakkında bir şey varken bir şey anlatmaya çalıştığın zaman oluyor. Ama neyse iyiymiş ya. Ben ne de derler? Böyle esprili havalı bir laf zannettim. Ne derler tam kafa durmanın göstergesi bir laf değil. Ama mi? bu kadar çok ne derler denmesi kafa bu kadar çok, çok kafa, kafa kafa duramaz ne ya. Şeyi... Adını sen getir desem daha mı iyi olacaktı? İşte de yavan gaz cümlen var senin. Yavan gaz mı? <gülüyor> Yavandan böyle gaza getirme şey. Hadi vallahi diye böyle bir şey kullanıyorsun. Ve en az 10 kere Allah Allah dedim ya bu adam niye böyle bir şey? Hadi vallahi. mesela Dur. şöyle yapalım. Hadi vallahi. hadi böyle yapalım. Böyle bir şeyim var. Zeynep Hanım da demiş ki Ege'nin buyursunlar demesi. <gülüyor> batıyorum batıyormuş. <gülüyor> Zeynep Hanım şöyle dursun diğerleri buyursunlar. Bilge Han Işıklı Oktay Bey'in hafazan Allah demesi. Ben çok mu kullanıyorum hafızanı Allah Evet ya. çok kullanıyorsun. Hadi ya. Günaydın diyorum, hafazan Allah diyorsun. <gülüyor> Ama orada da tam yeri yani abi. <gülüyor> orada demeyecek nerede dedi? Dile bilgi Bir, bir daha da buyursunlar diyorlarsa bana buyursunlar. Ege, Ege Bey'in Ebe keseli de keseli dişi demiş. Aa lütfen. Yani 40 yaşına kadar bir tane hitim yok. Keseli Nasıl de yok keseliden. Ne keseliden keseli Robot adamın hitim. vardı senin. Unutuldu gitti o. Unutuldu anonim zamanı yani. Ne derler? Evet buyursunlar demem ama keseli de keseliği geri geldiğinde çok da güzel söylerim. Taner Bey demiş ki konuşmalarda karşımdaki kişinin bana dokunarak lafımı kesmesi, bana dokunması ya da dokunarak konuşması. <gülüyor> Dokanma diye söylüyorum. Dokanma. Ondan sonra e, İrem Hanım. Ya Fahir'in kız... bana gülmesi midir? <gülüyor> Yok, bu sefer İrem Ünal. <gülüyor> ee, ya Monica Bellucci'ye benzetilmek kötü bir şey miydi? Ben yıllardır boşuna mı gururlanmışım demiş. Burada ortada şimdi iki tane İrem hanım var. Bir tane Aslında... laf sokuyorsun, öbürü kızıyor. O bize laf sokunca sen sinirlenip Öbür, öbürü de laf, laf sokmuş oluyorum. Halbuki yani birileri tabii ki illaki Monica Bellucci'ye benziyor. Niye kötü bir şey olsun canım? Gayet güzel. Ha, bunlar olumluymuş. Çok özürüm. Bilge Hanım Işıklı'nın söylediği, hafazan Allah. Keseli de keseli ve Fahir senin için de söylemiş Bilge Hanım Işıklı demiş ki ee, bunlar da bebelere deyişin. Ee, bunlar olumlu şeyler. Bunlar bayıldım. Buna, şeyler. Ha, ha, ben, de, ben de şaşırdım çünkü tamam, milyonların e sevgisini e kazanmış keseli de keseli diye bir laf var yani. Ondan sonra başka bakayım. Tam lafın ortasında söylenen he he yav çıktı son zamanlarda. Ama evet. Yani o bir de yazılıyor. Zeynep Hanım tiksiniyorum demiş. Ben hiç söyleyen duymadım da çok yazanı çok gördüm. He he yav ne ya? Ya he he. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii böyle böyle böyle böyle olacak. Ya he he he. Harun Kantarcı noktasında tek geçiyorum. Biri kullandığında ağzına kürekle burasım geliyor demiş. Evet, ama o da yani başbakan yüzünden zihnimize O değil o herkese sirayet etmiş i̇şte, zaten herkes öyle konuşuyor. Noktasında seven, sevmeyen, olan olmayan eleştiren, yani. Eleştiren takdir edilen herkesin evet. ağzında bir noktasında Eskiden şey de şey oldu. vardı ya bir okazyon hadisesi vardı. Saçma sapan bir okazyon. <gülüyor> öyle bir okaz Gece Bence, okazyon. Geceleyin 3 okazyon yapıyorlardı yani. Okazyon hadisesini en güzel şekilde açıkladım. <gülüyor> İğrenç bir okazyondu o hakikaten, kelime. Hakikaten hakikaten iğrençti. Neyse duymuyorum yani son dönemde okazyon diye. Sema Hanım keyifler ola demiş. Ama olumlu mu olumsuz mu? Ee, onu ona Keyifler olanın olumsuz olur mu ya? Keyifler, keyifler olsun. Keyiflere gelesin. Keyif ötesi bunların hepsi. Uuu. Böyle bir şey mi var ya? Onur Bey demiş ki toplantılarda karşıdakinin konuyu park edelim deyip başka konuya geçmesi. Ya benim affedersin kahve aktif minin ötesinde <gülüyor> daha iğrenci bu. Çok yavan bir şeymiş. Konuyu park edelim nedir ya? Kurumsal hayat içinde olmamanın bir kez daha mutluluğunu yaşayalım istersiniz. Konuyu park edelim. Ayy valla rahatsız oldum ya. Çok içim çekildi. Şu yani anda tekrar, konuyu park edelim de içim çekildi. Tekrar açılacak mı demek o? Konuyu park edelim. Evet. Yani o konu tekrar. Oraya bir virgül konuyu koyalım. Konuyu perte çekelim mesela. Perte çıkaralım konuyu dese mesela o zaman bir daha kapanır. kapanır. Yani bir çözüm bulunamıyor o an için. Ve oradan en gıcık mı denir? Gıcık da denmez de en sevimsiz ama konuya hakim yabanı. kişi. Evet. Konuyu park edip bir sonraki subject'e geçelim diyor. Subject diyor bir de. Yok, Bence var. kesin objektle, objektle, diyordur onu. Bu iş olmaz Oktay. Ömer Bey demiş ki ikide bir anlatabiliyor muyum denmesi. Anladın mıdan daha iyi o ya. Gene kusuru kendinden daha iyi işte o Ama orada şey var anlatabiliyor muyum biraz işte şey. Orada onun hinliğini yapıyor. Anlıyor musun da karşısını bir aşağılama var ya. Onu hani var mı biraz, ya? Tabii. Anlıyor musun? Anlıyor musun da daha anladın çok mı? mu? İşte, anlıyor musun anladın mı da karşı tarafın kifayetsizliği söz konusu burada sanki kifayetsiz olan benmişim gibi perdesinden vururken aynı zamanda karşı tarafı da aslında anlamayan sensin demeye getiriyor. Çok zormuş o zaman ya. O mesela Hayatta şey, daha da zorlaştırdı. Ne derler? Barış Manço'nun en güzel şarkılarından bir tanesi öyle ters tepti. Anlıyorsun değil mi diye. Evet doğru. Ne kadar güzel şarkıydı ama karşısındakini dingil yerine koyuyor. Anlıyorsun, Taner, yani. Taner Bey çok sık hani hani hani deniyor. Denmesi demiş. Evet o da var ya. Ben de diyorum. Herkes diyor evet, galiba. Bir... Hani şeydir ya yani, hani Hani... hani biri korku duyar ya insan. Hani bir şarkı söyle O da çok güzel şarkı. O da perşem o Perşembe o gününün konusu. <gülüyor> <gülüyor> o da öyle. Emre Bey geceniz iyi olsun. Aslında o geceniz hayır olsun. Da zaman içerisinde demek ki. Babında lafı devam ediyor mu ya? Tutku Hanım onu yazmış da babında. Babında. Ne babında? Nef nefret ederdim. İnsanlar babında. Ederdim. Bir, bir ara vardı demiş ondan nefret ederdim diyerek onu yazmış Tutkanım. Bence mesela geceniz iyi olsun yerine keyiflere gelesin veya keyifler olsun. Keyif ola denilebilir. Rahatsız ediyorsa eğer. Tabii ki bunlar daha da kullanılabilir. Ege Bey'in durumumuz yoktu lafı çok muhteşem demiş Kral 1. Lars Çok teşekkür ediyoruz. Durumumuz yoktu'yu da ne için kullanıyoruz ki? Hmm. Konuyu park edelim. Durumumuz yok. Hesap istediğim zaman not defteri isimli dinleyicimiz yazmış Twitter'da. Hesap istediğim zaman kaç paraymış deyip elini cüzdanına 45 dakikada götürülmesi. ...herhalde karşıdakinin yaptığı gibi... ilgili bir şey dünkü konumuzdu... <gülüyor> ...modern sabahlar... Bo ...modern sabahlar... ...modern sabahlar... ...radyo tüm modern sabahlar... ...devam ediyor sevgili sanseverler... ...günlük konuşmalarda... ...sizi rahatsız eden... ...kelimeler, kalıplar... ...üstünde konuşuyoruz... ...şudaki ekleye kadar... ...her gelen kelimeye... ...biz de dinleyicimiz adına irkildik... ...efendim... Mesela Hı. noktasında, Hı. konuyu park edelim, babında gibi kelimeler. Noktasında da çok fazla şey var zaten. Bak, başka notlarından başka bana okuyor. Ege küçük, küçük notları almış, notlarından hepsini tıkır tıkır. tıkır hiç tıkır. Tıkır. bak hepsini. Ezberden değil <gülüyor> <gülüyor> şey Aynen abi. <gülüyor> aynen. Mesela aynen de. Yine, Bizim dükkanımızda da bir aynen dönemi yaşandı, bitti galiba abi bitti, değil mi? Evet. Metin'in gitmesiyle evet. beraber. O kadar da kullanışlı ki şimdi kullanana da bir şey diyemiyorsun. Yani mi? Aynen. Mine Hanım demiş ki mesela olumsuz örnek. Aynen öyle olmadığı halde aynen öyle denmesi. <gülüyor> Rahatsız olduğu bir şeymiş. Doğru. Hele bir de, de öyle Peki, aynen değilse. Aynen değilse. Ve de e, resmete dökülmeler resmen demekten. Aynı şekilde. <gülüyor> mesela İrem Hanım e, ortağım diye başlanması. Bilgehan e, Bey galiba başkan diye hitap etmesi. Herkes, ama yani başkan diye herkes ya yakınları hitap ediyordur. Bir de onda demek ki öyle bir şey var. Öyle bir intiba var. <gülüyor> kimse kusura bakmasın. Bu lafı edip haklı olduğu sananlara deli oluyorum demiş. Can not compute. Kimse kusura bakmasın diye haklılığını iddia eden rahatsız. Ama mesela bir yerde hafifçe bir gaz ve Kimse kusura bakmasın dersen o da nezaket gösteriyor. Kimse kusura bakmasın. İstemeden oldu. <gülüyor> Bahar hocamız demiş ki bir de önemli bir yan bir noktaya dikkat çekecekken kullanılan ha örnek ha orta kadar gösterseler şansları olur mu <gülüyor> mesela oradaki ha'yı <gülüyor> ha ha tam <Anladım. gülüyor> sanmam diye de bitiyor uyuyorum yani ondan sonra bir insanlarda yaptığımız şaka şaka o hiç, mi, hiç bir şey yapıyoruz Aa, ya? bir maalesef, kere ya, maalesef. Çok... her senin bir tane şeyimiz var ya biz evcimiz o var ya insanlara sırf rahatsızlık veriyor günaydın efendim günaydın merhaba kimle görüşüyoruz Uygar ben. Uygar Bey dinliyoruz buyrun. Ee, uzun bir süre çalıştığım şirketteki genel müdürümün bir lafı. Her yerde dile getirdiği bir genel müdürünüze da... genel olarak mı müdürdünüz yoksa... diyelim? <gülüyor> yoksa bazı laflarda mı böyle şey Çünkü iç çekerek başladınız <gülüyor> ya ya, Ondan... ya şöyle dediniz. Bu sadece, bu sadece bana söylediği bir şey değildi ama başlangıçta garipsemiştim. Daha sonra herkese dile getirdiğini gördüm bu lafı. Yani toplantıda sunum yapıyorsunuz durup durup. Eee hele bir anlat deyip de. Başlayan bir şey siz konuşurken araya girip de hele bir e, anlat. On dakika sonrasını e, hele bir anlat diyor. Bunun aslında yani çok net bir cevabı var ama. da genel müdüre evet. verilemiyor tabi değil mi? Aynen öyle. Biz yani, ne yani yapıyoruz Duxkay Bolkil gibi. Evet hele bir yani. anlat. Hela bir anlat mı? Ama herkese karşı böyle. Evet. Ne oldu hele o şirket? Ne oldu o şirket durumu ne dur şu anda? Şirket devam ediyor. Ben kaçtım kurtardım kendimi bundan. Yok, genel müdür ne oldu? Genel, genel müdür ne oldu? Genel müdür. Çek senetten galiba. Hadi canım. An anlattınız şey. mı kaçarken peki? Böyle böyle demeseniz. Başkaları başka şeyler anlatıyor anladım. Anlatsın Sen dursunlar <gülüyor> ya. <Boş gülüyor> <Aynı değil>. öyle. <gülüyor> Aynen öyle. Aynen <Peki>. öyle. Uygar Bey. <gülüyor> çok teşekkür, Görüşmek <gülüyor> teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere görüşürüz. Güle güle görüşürüz. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Cengiz Bey demiş ki bu neyin kafası abi? Of evet çok güzel bir şey ya. Sen neyin kafasındasın? Ve türevleri. Dayanamadığım ifadeler demiş. Yani her şeyin kafası olması aslında. <gülüyor> Bazı şeylerin kafası da yok. yok. Ama neyin kafası? İşte bir şeyin kafası da rahatsız edeceğim. Abi sabah, sabah abi, kafası. stayla mesela. Alçı kafası style'a gibi. Yok, yok ama sonra bu şey oluyor mesela. Bir, bir dönem böyle bir kelime popüler oluyor. Sen neyin kafasındasın? Güzel. Süresi belli bunun. Bir ay ile maksimum iki ay arasında değişen bir süresi var. O dönemi kaçırdıktan sonra. Ne, bunun ne, üstünden ne, ne, bir buçuk sene geçip. ...hala sağda solda böyle bunları kullandıkları... ...bitti ya, bitti i̇şte o tamam. O zaman diyeceksin yani, Hasan, sen neyin, sen kafasın neyin kafasındasın, kafasındasın ya. Istersen. Lafın popülerliğinin üstünde ...üç ay geçmiş. Mesela Styl'a lafı da ben böyle... E, ...bir mesafeliydim ama... ...çok güzel kullananlar da var onu ya. Ne? Yani çok böyle hiç rahatsız... ...evet ya, Styl'a burada doğru... ...doğru falan diye dinledim. Mesela Bozkur Bilişim çok güzel kullanıyor. Tabii, zaten Styl'a'nın Styl aslında... E, ...kullanımı biraz... ...Türk underground rapinde var. Nezaller, evet var. Kırık kalestayla diye başlıyor adam böyle arabesk rap'e. Ondan sonra Rüya Hanım yine kurumsal dünyadan bir örnek vermiş. Bıktığı ifade olarak. Önümüzde çok yoğun bir dönem var. <gülüyor> Bitmeyen dönemler. Çok yoğun bir dönem var. Ondan ben hepsini sonra... yazıyorum Oktay. Hepsini ben hepsini yazayım. de kullanacağım. Dünyanın en sevimli adım olmaya çalışacağım. <gülüyor> şey diyeceğim. Nerede ne hata yaptık. Şakala ne? şakaya yoğun bir şey var. Hakikaten mi Nef ya? Nefret. Aa. Aa. Hmm. Ya o zaman onu bir gün sonra... O herhalde bence şakala şaka diye bitirecekler onu. Yani. Böyle şakala şaka, gibi şaka, gibi şaka. Şakala şaka. Bayılıyoruz aslında diyecekler. Günaydın efendim. Merhaba. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yağız ben. Yağız Bey hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Biz arkadaşlarımla birlikte güzel bir kelime kullanıyoruz. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Isterim. Tabii. Böyle dışarıda... İritelici kıyafetler giyen veya yani makyaj yapan insanlar gördüğünüz zaman onları e, Leş'in grad olarak tanımlıyoruz biz. Ne olarak tanımlıyorsunuz? Tam anlaşılmadı. Leş'in grad. Leşin grad. Leşin, leşin grad. Evet. Kötü, kötü makyajlı olan kadınları. Evet, kötü makyajlı kötü. Leş kıyafet. ve grotesk ve hakikaten de şey yani e, böyle... Leningrad'ın çarpıcı. da biraz da şeyi var. Leningrad evet, kadar aynen. çarpıcı. Mutsuz musunuz bu ifadeyi kullandığınız için ondan mı? Yoksa, Yoksa çok hoşunuza gidelim konu... siz de kullansanız ya baby mi diyorsunuz? Yani bence hoşunuza. Leşingrad bizim e... Leşingrad. Leşingrad. ihtiyacımız Vallahi olan kelimelerden işte bir tanesi şu anda. <gülüyor> o kadar güzel şu anda bir iki yerim var ki. Yağuz Bey çok teşekkür ederiz. Tarihte Sanki Leşingrad faciası ya. olarak geçer mesela. <gülüyor> Aa, çok güzel. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere efendim. Sağ olun Yağuz Bey. Dörkem Bey demiş ki abi onu boş ver de şuna ne diyorsun? O değil denen bir başka jenerasyon. Evet. Aynen. Ondan aynen sonra. Mür hocanı siz zoruna mı gitti? <gülüyor> <gülüyor> zoruna mı gitti? Ben askerde yani en, yoğun, tabi, evet. en yoğun tabii hepimiz. En yoğun askerde kul. Hiç zoruma gitmem şeylerin de zoruma gitti zannedildiği için benim. Zoruna zoruna gittin, gittin, zoruma giden ne olmuştu ya? Yani. Ondan sonra başka Sen yemekhanede yuktun. Tavuk döner yedim. Zoruna mı gitti? Böyle bir şey yani <gülüyor> esas bu bunun benim zoruma gittiğinin düşünülmesi zoruma gidiyor. Gül Hanım dün öğrendim karşı taraf iş yapmak istemediğinde e, askerlik yapmak istemiyorlar ifadesi kullanılıyormuş. kullanış ben de kullanacağım ileride demiş. Askerlik yapmak istemiyorlar mı? Askerlik yapmak istemiyorlar, i̇stemiyorlar abi. abi yani bu tonda söyleyince oluyor değil mi? Günaydın efendim. İyi günler. Merhaba kimle görüşürüz? Özlem Hanım. Özlem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, aslında bunun tek kullanımı kaldığını zannetmiyorum o. kullanılırken çok sinir oluyordum. Çak çak <gülüyor> <gülüyor> lafı. Evet. Çak çak. Hadi çakalım. Çak <gülüyor> çak çak çak çak o mu? Evet yani hani bari hani çak. Ne hani bir güzel bir olay oldu. Çak çak diye elleri kaldırıp birisinin karşısındakini zoraki olarak çakmaya zorlamasından bahsediyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Sinirden <gülüyor> mi gülüyorsunuz yoksa komik mi geliyor size? <gülüyor> yani yoksa hakikaten tiksintiden mi gülüyorsunuz o? seksintiden Ya Sizden O işte adam sikinti. o çak çak diye elini kaldıran adamın böyle insan böyle suratına bir tane çakası gelmiyor mu böyle? Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> bu da aynen öyleyi de kullandım. Evet yani evet. de ikinci iki kez. <gülüyor> Valla özlem onu içinizde de böyle şey varmış ya. Valla resmen şeraha <gülüyor> takıttınız. <gülüyor> <yani. gülüyor> resmen çakçak çak kafası. Çakçak <gülüyor> <gülüyor> çak kafası Tayla. <gülüyor> Styla. Çok teşekkürler teşekkür efendim. Sağ aldığım verme teşekkürler. Ondan sonra o, oldu. Hadi. Şirketteki tüm yöneticilerin kremenüel demiş. Arkadaşlar akıl koyalım demesi. Akıl koyalım mı? Çok. Onun Başka dinleyicimiz Katılımcı daha yaptık. Katılımcı olalım yapmıştım. anlamında mı? Aa hepsine de cevabım var da hiç yayından veremiyorum. Ya Ay, akıl koyalım. Bazen acaba toplantılara mı gitsek biz bu? Kurumsal Vallahi ya ne akıl koyalım mı ya. ya? Biz Akı... bir izleyici olarak kalacağız. Akıl tamamen. koyalım ne abi? Herkes de... akıllı konu. Akıllı ol demenin bir başka sen yolu de... ya. Böyle çok güzel cevap. Ne? Ben kurumsal hayata pis bir şekilde girmek istiyorum. <gülüyor> akıl koyalım. Ondan sonra bakayım. Bahar Hanım demiş ki sen mi ben mi? Aşk, çok yoruldum. Aşkım, aşkısı ve canısı. Ama hızlı bir şekilde onu cümle içinde misin? kullanalım. Ee, çok yoruldum. Sen mi ben mi aşkım aşkısı ve canısı aşkısı telefonu açtın. Vallahi bilmiyorum. Ee, sevgililer arasında birbirini sevenler arasında kullanılan kelimeleri üçüncü kişilerin bence müdahale etme hakkı yok. Yani aşkısı da der, aşkitom da der. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, Fahir bana aşkitom dese benim zoruma gider. <gülüyor> Ama Fahir sevgilisiyle konuşurken, Pelin'le çocuğuyla da konuşurken istediğini söyler. Sen şimdi çocuğuna mini mini desen. Bak, bak. Benim rahatsız olma hakkım <gülüyor> var mı? Sen niye burada bir ben sanki sen bunlardan birini kullanıyormuşsun gibi diye düşünüyorum. Vallahi ben <gülüyor> canısıyı kullanmayı düşünüyordum. 2014 Bahar koleksiyonunda canısıyı almak istiyordum. Kim için? Bürge için. Bürge için. Bürge'yi henüz açmadım. Bir iki defa deyip tepkisini görüp ona göre 2014 yani eğer böyle hani iyi bir anla girip güzeldir gülümsetirsen artık oradan... Canırsın. <gülüyor> Özgür Bey demiş ki bazı kızların kullandığı annem lafı. Ablam gibi mi? <gülüyor> evet. Gerçi bunu bazı adamlar da kullanıyor. Vallahi şu anda var ya kılımı kıpırdatacak halim kalmadı ya. çok. Yoruldun yo değil mi? Yoğun şeye, radyasyona adamlar şey radyasyona bağlı. Sen mi gibi. ben mi Fahir? <gülüyor> İçim Gideyim çekiliyor. Mi? Ee, ondan sonra ver yansın. Aa çok güzel laf ya. Modern sabah... Ne... Modern Sabahlar kullanımıyla Veryans'ın çok güzel demiş Onur Bey sevdiği laflardan Ama bir tanesi. Kullanmıyoruz artık. Ondan sonra paralel ve konjüktür Emre Bey. Hayır, evet. Konjüktüre ben de konjüktürüm yani. Ondan sonra kociş mi? Kociş. Hı -hı. Şimdi yine işte aynı şey. İşte Kadın karı... forumlarında kullanılan kociş lafı. Ha, Her... Kocasının gıyabında kociş diyorsa. Ha, erkek olmadığım halde hoşuma gitmiyor. O kocişler ne hissediyor bilmem demiş. <gülüyor> Günsel Hanım. İpek Hanım demiş ki hacı. Hacı. Hacı lafı demiş bitsin. Ama bunlar hep olacak ya. Yani hacı, ondan sonra dayı, başkan. Ah bak Feyza Hanım, yani galiba Feyza Hanım çok doğru. Benim de sonuna kadar düşündüğüm bir şey bu, katıldığım bir şey. İş yerinde samimi olmadığım biri bir şey isteyeceği zaman canım diye gelmesi... Ya da ismimin sonuna cığım eklemesi. Hmm. Canım ve cığım. Feyza Cığım'ın evet. yazdığı şey bu. Ne hmm. mesela ben de sinirlendiğim zaman sonuna cığım eki getiriyorum ya. Evet. O pek evet. çok de öyle zaten hmm. ya. Egecim niye bunu böyle yapıyorsun mesela? Ne yaptın? Ne, ne yaptın, yaptın Ege? Ne yaptın ya? Kal gelmek. Ay. Var mı ya kal gelmek? Ay vallahi bitti canım. Yemin ediyor. Elim kolum düştü. Yanıma kubur diyecek hâl- kalmadı. Bir aynı ya. dinleyicimiz yazmış. "Bu bitti." demiş ki "Sovat." Sovat mı? Boş konuşuyorsun demenin İngilizcesi galiba bu. Valla ben dinleyicilerimiz için üzüldüm ya. Bugüne kadar <gülüyor> hep <gülüyor> böyle sabahları bizi arıyorlardı, bir şeyler anlatıyorlardı falan. Meğer ne dertle insanlarmış. Yani Valla billah yani. Biz de böyle bazen şey yapıyoruz ya, sıkıntılı şeylerden bahsediyoruz. De. Zaten bin tane sıkıntıyla. Adam radyoyu dinliyor sıkıntı, arkadaşına çıkıyor, diyor ki radyoda çok sıkıcıydı. Sovat diyor, arkadaşından da bir. Darbe yiyor. Bundan sonra çok hmm. daha şey yapalım. Asılalım programı yani. Abi işte ama İnsanların önemli olan. ihtiyacı var. Sovyet diye şey yapmak ya, fark etmek ve rahatsız olmak. Boş ver sen. Nelerle mücadele ediyormuş dinleyicilerim, hiç haberimiz yokmuş ya. Dertlerinizi anlatın desek bu kadar güzel bir portre çıkmaz ortaya. Ee, bir başka dinleyicimiz Kandilemando do galiba. Lafımı balla kessin. Ne bu? Evet. Biri bana aklına gel gelmeyen şey için sen söyle desin veya lafımı balla kessin desin ballı uçan tekme atmak istiyorum demiş. O da rahatsız rahatsız oluyormuş. Yafını balla kestim diye bir ifade kullanılıyor mu hala ya? Diyor. eski radyos sözünü, sözünü kestim ya. abi falan filan kullanılıyor da. Hı hı. Adını Lafını... sen getir de bile kullanılıyor yani. <gülüyor> evet, ya adını sen getir. <gülüyor> neler neler ne neler ne, ne derler. Onun gibi bir ya, şey ya, işte. ne Kusura bamyalar rahatsız olunuyor mu? Kullanılmadığı için olunmuyor galiba. Evet, ama yani illa kullanacağım diyorsan da senin canı sağ olsun. Sonuçta Fahir'in Bamya'dan, e, Bamya'dan rahatsız olduğunu biliyoruz. Evet abi yani bu sanki özellikle senin şey yaklaşım demek ki beni irite etmeye çalışıyorsun. Benim şu anda fark ettim de sessiz kalma zamanlarımda daha doğrusu bazı şeylere sessiz bakarak cevap vereceğim yerde e, sessizlik yerine geçen hayırlısı olsun diye bir ifadem var. Bu Gör kırıldı. Görkem da sesli güldüm. Sesli güldüm, evet. Bunlar da biraz ifadeler şey aslında yazılı bir kültürümüz de var artık. E, tabii Tam mi? yazılı kültür öldü derken bu işte internet tekrar yazıyı canlandırdı. Bazı kalıplar da yazı da güzel, söylenince o kadar güzel değil. Tartışma ve siyaset programlarında kullanılan hep bunlar zaten soktu bu şeyi. Bunu nasıl nasıl okumak lazım G -E? Ha Evet, ben şöyle okuyorum paramontluk yazmış. Değişik okumaları açıklık. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Levent Akbik ben. Levent Bey dinliyoruz. Ee, şey vardır ya. Iş, iş dünyasında benim en çok kulağımı tırmalı ya. Ee, bu İngilizce future continuous tentten devşirme yapıyor olacağız. Ne olacağız diye bir kalıp var. Evet. Bu da dinledikçe böyle Bu arada aman dikkat edin. Çarpmayın. Bir park, park, park, park, park ediyorsunuz üzeresiniz. galiba. Geri viteslere de çok hakimsiniz anladığım kadarıyla. Ya da biri mi geçiyor arabanın önünden? Yok ben fark ettim durdum şimdi de ee, Yani bu bir acayip dikkatimi çekiyor Bir tek de benim dikkatimi çekiyor galiba Sanki bunun Türkçe'de karşılığı yokmuş gibi Yapıyor olacağız ediyor olayı Yani bunu Bunu bir an önce, size biraz önce, önce Güzel, güzel ses, ses, <gülüyor> sesleniyoruz diyorsun <gülüyor> Yapacağım edeceğim değil mi Bunu sizin tercih ettiniz Yani var edeceğim var yani bunu illaki ki terzüm etmenin bir anlamı yok ki Peki efendim Siz çok teşekkür ederim Ne güzel, güzel park, park yeri bulmuşsunuz mi? ya Biraz da onun eşyesini yaşayın Evet evet hoşça kalın Teşekkür sabahlar. sabahlar. Açık konuşmak gerekiyor sevgili dinleyiciler. Modern sabahların son dakikaları içindeyiz ve bugünün walk and walk tarihini belirlemek üzereyiz Buyursunlar efendim. Ne oluyor? Ne bitiyor? Buyursunlar efendim. <gülüyor> Birisi delirdi. Delirdi. Delir <gülüyor> neler oluyor? Neler bitiyor? Ne ya? Bir de otomatiği de şey oldu. Yani şey, kendin Hakikaten. diyorsun. Yani yeni, yeni kendimi yenileyeceğim Neler oluyor? Neler bitiyor dünyamızda? Oktay. Konumsuzdan dolayı galiba böyle. Evet, her şeye evet. takılacağız bugün yani. Evet evet. Bugün, şey, bugün Twitter günüymüş. Hı -hı. Şu anda yine biri ha, delirdi, Twitter. yine biri delirdi. Geri diyor, olarak seni olmuş gibi de onlara. Seni iki bin on dört Twitter diyormuşum duyuyorsunlar diyor. Yani o yüzden Twitter... E, Sen için. mi ben mi? Twitter. <gülüyor> Esas o değil de Twitter. O iki kişi yan yana geldi şu anda. <gülüyor> Fire ev korkunç anlayacak. Onların çaktırsa. hepsini bir araya mı getirsek acaba ya? Valla ben varım. Herkes birbirini götürsün. Çok güzel bir sohbet diyalog olur. Ee, yani... Hey sen bir anlat hele diyen müdürün karşısına bu konuyu park edelim diyenleri buna akıl koyalım diyenleri koy <gülüyor> bir odaya kapat ne güzel kurumsal dünyada başarılı olmamasına ihtimal yok yok dedim değil mi Hensur? yok yok baya baya ciddi bugün e, Twitter'dan vereceğimiz için küremizi çalıştırmayacağız direkt Twitter şeyini çalıştır ya ne yapacağız timeline Çark çarkı mı döndürüyor timeline çarkını döndür timeline çarkı dönüyor istediği istediği zaman duruyor şu anda dönmeye başladı şu anda dönmeye başladı. Evet yavaşladı. Elektronik ortam olduğu için ses yok sevgili dinleyiciler. Hiç herhangi bir şey anlamadım. Abi kim koydu? İflas geldi. İflas. Abi kim o neşli iflas olsa, iflas bir neşli olsun. olsun diye şey yaptık ama bir ya, daha çevir ya Her bas. şeyimize espri ya. Bir daha bastım. Evet. Bir de komik <gülüyor> kodes. <eseri. gülüyor> Kodes'e git geldi şimdi de. <gülüyor> Aa tamam çıktı şimdi. Feyza Hanım. Feyza Hanım. Tebrik ediyoruz. Feyza Hanım ne demişti hatırlıyor musunuz? Samimi olmadığın biri bir şey isteyeceği zaman canım diye gelmiş. Canımlı canım. cihimli konuşması. Cihimli konuşması falan demiş. Canım, Tebrik ediyoruz. Canım zımbanı verir misin bana canım? Zımbanı, zımbanı verir misin bana canım? Feyza Canımsın. Hanım tebrikler. Güzel güzel yersiniz yemeğinizi walk and walk'ta. Umarız kimse laflarıyla sizi rahatsız etmez. Valla yanınıza götüreceğiniz insana da öyle şey yaparsın. Canım Herkesin... yemeğe gelir misin canım? Kendine çeki düzen vermek için, vermesi için bir fırsat sunduk bu sabah modern evet. sabahlarda kullanabilene çok teşekkür ederiz yani aktı aktı coştu mesajlar ee, mesajlar Sel oldu diyebilir misin Kar coşar <gülüyor> diyebilirim bir de şarkı söyleyebilirim istersen ama vaktimiz kalmadı herhalde hangi konuyla ilgili özledim. hangi şarkıyı söyleyebiliyorsunuz diye bir şey yapalım bakalım yaygın <gülüyor> ben... onu da yarın yapalım. Ondan yarın yapalım. Tamam Hepsi bugün yapacak. Şarkılar, bir şey yok türküler. Ya. Hadi abi. Zaten bugün yapacak. Hadi abisi. Bir gününüzde. Abisi görüşmek üzere. Hoşçakalın.